Mevlamız Nisa suresi ki Nisa suresini bilirseniz yasaklar, günahlar Nisa suresinin birinci ayetinden şöyle 30'a kadar devam etseniz 30-32'ne ise hep sırayla devam eder. Nelerden yasaklandığımız, neleri yapmak ve yapmamak üzere emr olunduğu bunların hepsi Nisa suresinde neredeyse bize açıklanmıştır. İşte Nisa suresinin 31. ayetin mealinde Mevlamız Celle Celaluhu bize şöyle buyurmaktadır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı affederiz ve şerefli bir yere cennete koyarız. Duyduğunuz gibi Mevlamız küçük günahların affedilmesi için insanı helake sürükleyen o büyük günahlardan sakınmayı şart koşuyor. Nasıl ki daha önceki yayınlarda da sizlerle paylaşmıştık namazlar kendi arasında olan günahları küçük günahları affa sebebiyet veriyor. İki umre arası Yine günahların affına vesileler oluyor. İki cuma arası affa uğruyoruz Allah'ın izniyle diyorduk ya. Bununla ilgili bakın programda madem yerine geldik bu hadisi tam olarak paylaşalım. Müslim'de geçiyor. Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi'de de geçen bir hadisi şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatmaktadır. Beş vakit namaz... Ve Cuma namazı. Bir sonraki Cuma namazına kadar işlenen günahları temizler. Büyük günahlar hariç, iki vakit ve iki cuma arasında işlenen diğer günahları temizler. Dikkatinizi çekmiştir, büyük günahlar hariç deniyor. Bu programı sizlerle beraber paylaşmak için... İki hafta evvel, biraz böyle çalışırken oldukça ilginç sonuçlar görüldü. Eğer dikkatle takip ederseniz, işin çok da kolay olmadığını bugün anlayacağız. Lütfen kulak kesilin bugünkü programı. Hatta dinleyen kardeşlerimiz, etrafındaki kardeşlerini de tekrarını veya kayıttan dinlemelerini lütfen vesile olsunlar. Bakın insanı helake sürükleyen büyük günahlar ayrı tutuluyor değerli kardeşlerim. Ve bu ibadetlerin bunların dışındaki küçük günahları temizleyebileceği belirtilmiş. Hani namaz mevzusunda sizlerle konuşmuştuk ya, namazını kıldığı halde cehenneme gireceklerin sayısı oldukça ciddi rakamlardayken bir de Namaz kılmayan insanların, sadece günah işleyen insanların affa uğramalarını düşünmek gerekiyor. İlerleyen dakikalarda cehennem halkının namazını kılan, orucunu tutan, büyük günahlardan kaçınmaya çalışan insanların cehennemdeki durumlarını da konuşacağız. Ama dikkatinizi çekmek istiyorum. Namaz kıldığı, zekatını verdiği, hacca gittiği, kelime-i şehadet getirdiği, orucunu tuttuğu halde cehennemde ki o durumu da inşallah konuşacağız. Şimdi ilk önce günahların adet mevzusunu sizlerle paylaşalım. Eserlerin çoğunda benzer mevzuları gördüm. İbn Mesud radıyallahu an büyük günahların adedini dört tane olarak saydı. Yine halife Hazreti Ömer radıyallahu An efendimiz, büyük günahların yedi tane olduğunu söyledi. Abdullah bin Amr radıyallahu An büyük günahlar dokuz tane dedi. İbni Abbas radıyallahu An efendimize de, bir gün dediler ki, ey e efendimiz, Hazreti Ömer büyük günahlar yedi tane dedi sözünü söylemişler kendisine İbnu Abbas r.a büyük günahların sayısı yedi değil yetmişe yakındır diye söylemiş. Evvela şu günahların adet ve miktarları ile ilgili kısımlarını bir konuşalım sonra inşallah devam edelim. Bazı zatlar diyor ki bu günahlar konusunda Allah'ın diyor Celle Celaluhu yasakladığı her büyük günah uyardığı yapma dediği zararının olacağını söylediği bakın bunu yaparsanız cehenneme girersiniz dediği her şey büyük günahtır demişler. Başkaları da buna benzer şeyler söylemişler. Başkası demiş ki mesela hat gerektiren. Yani bir ceza belirlenmiştir. Şu günahı işledi diye bir ceza verilir ya. Örneğin zinadır, içkidir vesairedir. Hatta namaz kılmamanın bile bir cezası vesairesi İslam ülke ve devletinde olmuştur. Şimdi bazı zatlarda diyor ki had gerekiyorsa yani ceza gerekiyorsa o günah da büyük günahtır diyor. Bazı günahlarda Herhangi bir ceza gerektirmeyen, hata kabilinden yapılan, hani ufak tefek kusurlardan ibarettir. Buna ceza yoktur. Demek ki büyük günah değildir diyenler de olmuş. Şimdi şöyle midir, böyle midir? Bu konuyu bu tarafa doğru bir bırakıyoruz. Kaç adettir? Sadece bu girizgahta bu işin uzmanlarının, veli zatların, gönül dostlarının, Bilgili insanların yorumlarını paylaştık kısaca. Kimisi dört dedi, kimisi yedi dedi, kimisi dokuz dedi ama hepsinin de bir kaynağı vardı. O ona göre, bu buna göre zaten burada bir rahmet var. Şimdi değerli kardeşlerim, biz şöyle düşüneceğiz. Her görüşün kaç tane görüş varsa en doğrusunu Cenabı Hak bilir Celle Celaluhu. Biz buna itikad edeceğiz. Kaç adettir? Şu büyük günahın içine girer mi, girmez der mi? Evet bunlar konuşulur ama en önemlisi şüphelerden bile kaçmaktır. Değerli kardeşlerimiz, büyük günahlardan bazıları kalbimizi ilgilendiren günahlardır. Bazıları dilimizle ilgili günahlardır. Bazıları midemizle ilgili günahlardır. Bazıları hanımın ve erkeğin cinsel organıyla alakalı günahlardır. Bazıları elimizle ilgili günahlardır. Bazıları da tüm vücudumuzla ilgili günahlardır. O kadar güzel eserlerde bunlar yazılmış ki bunları derledim inşallah sizlerle beraber paylaşmak istiyorum şimdi. Bu büyük günahlardan dördü kalp ameli ile alakalı büyük günahlardan. Birincisi, neyle ilgili sayacağımız, kalbimizle alakalı. ya yani Bakın daha diğerleri yok. Mide, organlarımız, elimiz, başka şeyler de yok. Kalpteki en önemli büyük günahlar arasında ittifak edilmiş ki, birinci sırada Allah'a şirk koşmak. Yani, haşa, eşi benzeri vardır, ortağı vardır, Öncesi vardır gibi zaten bunu ilkokul çağına gelmeyen bir yavrumuz bile bilir. İkincisi Allahu u Teala'ya e, karşı isyanda bulunmak ve günah işlemekte ısrar etmek. Alimlerimiz diyor ki bu konuda bir kişi Allah korusun zina etti. Buna devam etmesi büyük günah olarak bunun katmerli bir şekilde yazılmasına vesile oluyor. Yani ısrar etmek, içki. Ben bu içkinin içilmemesi gerektiğini biliyorum. Bir gün tövbe edeceğim ama tekrar içiyor. Tövbe gerektirmeden şeyler olduğunu bildiği halde gerektiriyor ama tekrar ediyor. Üçüncüsü, kalpteki kalben işlediğimiz büyük günahlardan bir tanesini alimlerimiz, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek diye adlandırmışlar. Dördüncüsü, Allah-u Teala'nın gazap ve azabından kendisini emniyette görmek diye açıklamışlar. İlk saydığımız Allah'a şirk koşmaktı. İkincisi Allah'a isyan etmek. Niye şöyle yarattı, niye böyle yarattığının ötesinde? Günahlara ısrar etmekti. Tevbe etmek sizin. Üçüncüsü Allah'ın rahmetinden ümidi kesmekti ben affolmam. Allah beni affedemez haşa demek. Affetmez demek. Allah'ın affedemeyeceği bir şey olmadığı gibi her şey onun olduğu için biz karar veremeyiz. Ümitsizlik de en büyük günah olarak bilindiği gibi kendine çok güvenip de ben cennetlik olacağım. Allahu Teala'nın gazabından, azabından, onun... Ee, bana karşı kötü muamelesinden yani kötülüğü hak ettim o da kötülüğü cehennemi bana verdi böyle bir şey olmaz demek kendini emniyette görmekte yine büyük günahlar olarak ittifak edilmiş bu kalbimizden gelen kalbi amellerimizden gelenler. Büyük günahların dördü kalple ilgiliydi dördü de dilimizle alakalı i̇mam Gazali Hazretlerinin dilin afetleri eseri vardır, tavsiye ederim. Bu günahlara müptela olmuş kardeşlerimiz, dikkatle takip edebilirler. Büyük günahların dördü dil ile, onlardan bir tanesi yalancı şahitlik. Bir mahkeme oldu, mahkemede adı üzerinde yalancı yere şahitlikte bulunmak, Mahkeme olmasa bile bir arkadaşınızın zora düştüğünü gördünüz. Onun moralinin bozulmaması, onun yanında yer aldığınızı belli etmek için bir başkasına iftira atmıştı o. Evet dedi, bu benim cüzdanımı çaldı. Siz de dediniz ki, evet cüzdanı o çaldı. Halbuki bu yalandı. Yalancı şahitlik, dilimizle yaptığımız en büyük günahlardan. İkincisi, Allah muhafaza, az önce işaret etmeye çalışmıştık, iftira etmek. Yani bir, özellikle bakın buluğa ermiş, Müslüman olan, namuslu bir kadına zina iftirası atmak. Bunu, ulema, kadın ve erkek olarak Açıklamışlar bir erkeğe nasıl iftira atıldı kadına da aynı şekilde ben onunla gezdim çıktım o bana şunu yaptı şu şunla şunu yaptı gibi şeyler namuslu bir erkeğe namuslu bir kadına hele hele Müslümansa bu iftirayı atmak dil ile yapılan en büyük günahlardan olarak zikredilmiş yine yalancı şahitlikle biraz benzeyen ama bir kısmı vardır ayrılan, yalan yere yemin etmektir. Yemin-i diyorlar buna. Bu da bir menfaati var bir insanın veya onun bir yerden bir menfaati var. Sevmediği, kıskandığı bir insanın, onun iptal olması için, o nimete erişememesi için Zulümle, haksız bir şekilde Müslümanın malını almak. Diyor ki alimler, haksız yere, yalan yere yeminle, küçücük bir iğne ucu kadar bir şey de kazanılsa, o insanın cehenneme atılmasına vesile olur diyor. Bu da özellikle ticaretle ilgilenen kardeşlerimizin dikkat, buyurması gereken bir şey mal neyse onu satmak, pirinç satılıyor bu pirinç şuradan geldi yemin ederim böyle buna gerek yok o pirinç eğer sorulduysa nereden geldi bilmiyorsak bilmiyoruz çok kalitelidir özel şuradan şuradan gelen pirinçtir bunun normal fiyatı bu kadardır ama Size yeminle söylüyorum ki, zararına satıyorum ben bunu gibi. Ticarette o kazancın, cehennem azabından başka bir getirisi yoktur. Aynı şekilde, maalesef günümüzde, kendi sözümüzü inandırıcı kılmak için, neredeyse, bir iki cümlemizin içinde, yemin, mevzusu var. Vallahi billahi bazen tallahi deniyor. Bunların arka arkaya söylenmesi daha büyük bir eğer yalan konuşuluyorsa o konuda Allah'ı şahit tutmak oluyor ki büyük bir sıkıntıdır. Örneğin zora düştünüz işe geç kaldınız veya başka bir mevzu oldu aile arasında oldu, abi kardeş arasında oldu ben şunu yapmadım dediniz. Yapmadım demekle kalmadınız. Vallahi dediğimiz zaman ve yemin ettiğimiz zaman Allahu Teala'yı şahit tutmuş oluyoruz. Allah Celle Celalhu zaten her şeye şahit değil midir? Elbette şahittir. Lakin burada bir tescil yapıyoruz. Ben eğer yalan yere bu sözü söylüyorsam Allahu Teala'ya büyük bir iftira atmış oluyorum ve bunun cezasını çekeceğim. Cayır cayır yanacağım demektir. İşte Allahu Teala'nın gazabını sevk eden Allah korusun yine ona sığınıyoruz. Cehenneme girmeye sebebiyet verenlerden bir tanesi de dilin Afetleri, o getirdiği belalardan, büyük günaha sokan sebeplerden bir tanesi, yalan yere yemindir. Dördüncüsü, değerli kardeşlerim, dilimizden gelen o büyük günahlar maalesef sihirdir. Dilimizle ne alakası var demeyin. Dilden bazı sözler çıkmazsa, sihir tutmaz. Mutlaka dil konuşulur. Bu konuda mutlaka o büyünün içinde yerini alır. Bir e, varlık düşünün. İnsanların ilgisini çekmek için, onun maddi görünüşünü değiştirmek diye düşünün. E, başka insanı başka durumlara sokmak veya eşyanın durumunu değiştirmek için, sözle fiille yapılan müdahaleye deniyor. Zaten sihirbaz dediğimiz, büyücü dediğimiz insanlar da kadınlar da Allahu Teala'nın onlardan kendisine sığınmamızı emir buyurduğu düğümlere üfleyen kişilerdir. Bir büyü yapması için o sihirin olması için ilk önce belli kelimeler vardır. Allah korusun, Allahu Teala cümlemizden muhafaza buyursun, büyüden ve büyücülerden, öyle ki zaten dinden çıkmış, şeytanın alnından öptüğü, şeytanın kuklası olmuş insanlardır büyücüler, sihir yapanlar. Şu an medyada veyahut internet ortamında garantili büyü yapılır, istediğiniz koca karısından boşanılır, Boşandırılır garantili bankaya para yatırılıyor şu oluyor bu oluyor böyle saçma sapan şeyler var 24 saatte tutan büyü gibi saçma şeyler var ve maalesef çoluğumuzla çocuğumuzla artık düzeysiz seviyesiz kontrolünü yitirdiğimiz bir şekilde internete o kadar çok girdik ki kişiler rüya görüyor rüyamda şunu gördüm diyor Arama çubuğuna yazıyor, enter tuşuna basıyor. Kişinin dişi ağrıyor, doktora gitmek yerine yine arama motoruna geliyor. Diş ağrısına ne iyi gelir, oraya basıyor. Kişi bir olay görüyor. Bu olay nedir? Araştırmak için yine arıyor, enter tuşuna basıyor, karşısına çıkanları okuyor. Böyle düzeysiz, böyle kalitesiz, ilimden, irfandan uzak, akıl melekesinden uzak bir şekilde yaşayan maalesef biz insanlar sihiri de yapmayı çoluğumuz, çocuğumuz daha o yaşlarda meraktan dolayı öğrenebiliyorlar. Ama hemen şunu da belirtmek istiyorum ki Halil İbrahim sofrası dinleyen kardeşlerime, kişinin büyü yaptırmasıyla dinden çıkmasının kesin olduğu ittifakla bilinir. Allah muhafaza, hele hele hele hele bu işlerin erbabı olduğunu bildiğimiz insanlara macera olsun diye gidilmesi, bir insanın zararı uğraması için büyü yaptırılması, yapanı da yaptıranı da cehennem odunu haline getirir. Eğer tevbe etmez, nasuh tevbeyle Rabbine özür dilemezse ve o şekilde ölürse Allah korusun. İşte sihir de yine günümüzde merak uyandıran, maalesef tehlikeli internet mecrasının durumlarından bir tanesidir. Dille ilgili büyük günahlardan dördüydü. Geçelim Midemizle ilgili olan büyük günahlara. Mide dendiği zaman aklınıza, değil mi? Yiyecekler geliyor, sindirimin yapıldığı ve bağırsağa yollandığı yer mide. Niçin bugünkü programda konumuz, değerli kardeşlerim, şundan? İçki içmek. Midemizle ilgili olan büyük günahlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde yasaklanmıştır. Kur'an-ı Kerim safha safha indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in içkiyle geçen ilk ayetlerinde içkiyle o halde namaz kılmamaktan bahsedilir. Sonrasında artık içki yasaklanmıştır. Yasaklandıktan sonra da yaklaşmamak, bırakın namaza yaklaşmamayı, bir damlasının bile içilmemesi gerektiğiyle ilgili zaten Kesin naslar vardır İçki haramdır Kötülüklerin anasıdır Şu an Cinayetlerin büyük bir sebebi Akıl melekesini öldüren içki sebebiyle olur Trafik kazalarının önemli bir sebebi Alkollü araç kullanmaktan olur Hastalıkların önemli bir sebebi tekrar alkol bağımlılığından, siroz, kanser vesaire hastalıkların, alzheimer'ın en önde gelen sebeplerinden bir tanesi de odur. Dolayısıyla midemizle ilgili olan büyük günahlardan bir tanesi içkidir. Üç tane var demiştik, onlardan bir tanesi bile bile faiz yemektir biz parayı alıp da üzerine zeytinyağı döküp şöyle küçük küçük dilimler halinde çatalla yutmuyoruz. Bu nasıl bir faiz yemek oluyor? Şöyle faiz kazancından sonra mutlaka ne yapıyoruz Allah korusun? Çoluğumuzun, çocuğumuzun gıdasını manavdan, kasaptan, değil mi? çarşıdan alıyoruz. Faizle alınan Örneğin bankaya gidildi, bankadan ne kadar paran var? 120 bin lira param var. Faize koyacağım. Hoş geldim faizi, güle güle faizi. Artık reklamlarda da o kadar rahat ki, değil mi? Yani düşünebiliyor musunuz? Bundan 15-20 sene evvel bu mevzular konuşulacak olsaydı, lütfen düşünün 1980'li 90'lı yılları düşünün faizin o zaman da olduğunu biliyoruz ama günümüzdeki kadar reklamının yapıldığı, insanların ağızlarından suların akıtılmasına vesile olduğu, bu kadar cazip hale geldiği ve utanılacak bir şey olmasına rağmen, bu kadar rağbet gördüğü bir dönem, reklamlarda bile açıkça konuşulduğu bir dönem olmamıştır paranıza en yüksek faiz bizden getirin paranıza hoş geldin faizi şu sorun en yüksek faiz bizde gibi Allah korusun yüz bin değil 130 bin kazanacağım kiraya evi versem şu kadar şunu yapsam bu kadar şöylesi böylesi benim bunlarla uğraşmama gerek yok ne gerek var yatırım yapıyorum geleceğimi kurtarıyorum Allah korusun gelecek dediğimiz cehennem görünen o eğer tevbe etmezsek işte o faizi bile bile yemek hangimiz şu an faizin ucundan bucağından kaçabildiğimizi söyleriz bilemiyorum ama bile bile ben gideyim faiz kullanayım ihtiyacım olmadığı halde işte bundan bahsediyoruz. Parama para katayım diye. Sıkıntı o. Bankaya yatırayım faizini alayım. Allah korusun. Üçüncüsü o büyük günahlardan mideyle ilgili dedik ya nasıl ki o banknot dediğimiz paraları, altınları biz yiyemiyoruz değil mi? Ama Aynı örnek yetim malı için de verilmiştir. Burada yetim malı yemenin herhangi bir zararı yoktur. Haksız yere yetimin malını yemektir. Nedir o? Oğlunun, kızının veya bir akrabanın yetim olduğunu biliyorsun. Annesinden, babasından bir mal kaldı. Arsa kaldı üç dönüm bilmem ne köyünde veya iki kilo 100 gram altın kaldı. Üç katlı bir daire vardı, iki katı ona aitti. Akıl bali olduktan sonra günümüz şartlarında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın devrinde 13 yaşında, 14 yaşında erkekler yine 12-13 yaşlarında kızlar neredeyse evlenecek bir duruma geliyorlardı. Hem bünyeleri, hem onların sorumlulukları bilinçleri, olgunlukları 13-14 yaşında insanlar komutan olabiliyorlardı. Ama günümüzde çocuklaşma maalesef çok fazla. O yüzden İslam alemleri diyor ki, yetimin akıl bali olmasıyla değil, onun ona kalan evleri veya arsa olabilir veya gramaj olarak altın olabilir. Bunu çarçur edeceğini ve bunu kullanamayacağını eğer biliyorsanız, onun evlilik dönemine bunu aksettirin. Ama o büyük günahlardan, mide ile ilgili büyük günahlardan dediğimiz, haksız yere yetim malını yemek, o nasıl olsa ki Kur'an-ı Kerim'de bu tabir de vardır, bilirsiniz, o nasıl olsa büyüyecek, bu malı alacak, yiyecek, o yemeden biz amcası olarak yiyelim dayısı olarak bunu yiyelim yoksa bize bir şey kalmayacak hayır o para kullanılabilir yetim malını alimlerimiz ne diyorlar ana paraya dokunmadan kar olarak onu yükseltebilirsiniz ama onu kötü bir niyetle zaten niyetleri Allahu Teala biliyor kötü niyetle alıp kumar parası yapmanın efendim çarçur etmenin Büyük bir günah olduğu da bu maddede yani mideyle ile ilgili maddede anlatılmış. İçki içmek, bile bile faiz yemek ve yetim malını haksız yere çarçur etmek. Büyük günahların organlara dağılımında iki tanesi sizin de malumunuzdur, zinadır. Hanım için de erkek için de Teala muhafaza buyursun amin. İkincisi yine bununla alakalıdır. Zaten zina başlı başına kadın ve erkeğin nikahsız beraber olmalarıdır. Zinanın tam açıklaması da bir takım birleşmedir sadece dokunmak değil tam olarak onun gerçekleşmesidir zinaya giden yollar vardır göz zinası vesaire devam eder ama onun son merhalesi maalesef zina kısmıdır orada da bazı olayların gerçekleşmesi gerekir bunda e, ittifak vardır ve zinaya birdenbire insanlar düşmez Zinaya şu günde, 2017'de düşen kardeşlerimizin, yazdıklarının, gördüklerimizin, duyduklarımızın bize bir nesi var, ibreti var. Evinde oturan bir insan, eğer cep telefonu bağımlısı ve internet hastalığı yoksa, onun zina etme oranı çok düşüktür. Bu ne zaman yükselmeye başlar bu orantı? Her akıl sahibinin bildiği gibi, ''Tehlikeli işlere girişildiği zaman, önemsenmediği zaman, haremlik selamlık konuşulmadığı zaman, üst başa dikkat edilmediği zaman, erkek ve kadının birbirlerine gözlerinin içine bakmamaları gerektiği zaman, kadının sesine, kılık kıyafetine, erkeğin edebine, tesettürüne, iffetine riayet etmediği zaman, bugün de bir şey mi olur?'' Kadınla erkekli oturalım dediğimiz zaman, Karşımızdakinin kim olduğunu bilmediğimiz halde, Kadın mı, erkek mi, Messenger'larda, okeylerde, Facebook'ta, şurada, burada, Muhabbet ettiğimiz ve daha sonra onun kadın olduğunu anladığımız Veya erkek olduğunu anladığımız ama iş işten geçtiği zaman. İşte zina, kafeteryalarda işte zina maalesef gizli kapaklı yazışmalarda öyle cep telefonuna şifreler konuyor ki kişi kendisi bile zor açıyor maalesef bu duruma gelinmiştir o yüzden büyük günahlardan bir tanesi apaçık belli olan zina zina Bizim cinsel organla alakalı büyük günah denilenlere örnektir. Peki ikincisi nedir? O da başka bir zina türüdür ama livatadır. Veya günümüz tabiriyle lezbiyenliktir. Dünyanın son 3 senesinde, geçen sene zaten bitmiş, 2013-2014-2014, 2015 2016'da zaten bu açıklanmıştı şu an 2017'deyiz yaklaşık 80 milyon lezbiyen ve biraz daha ondan fazla eşcinsel olduğu tespit edilmiş sadece bu tespit edilen rakamlar ve her sene artıyor erkek erkeğe ilişki kadın kadına ilişki Ülkemizde de, dünyada da artış göstermektedir. Bu insanları töhmet altında bırakmak, onları şiddetle uzaklaştırmak vesaire ondan bahsetmiyorum. Büyük günahları konuşmaya, hatırlamaya çalıştığımız bu programda dua ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu şu mübarek üç aylar hürmetine, değer verdiği üç aylar hürmetine, onlara da gerçeği göstersin, tevbe imkanı versin, Ramazan-ı Şerif gelmeden, o yoldan uzaklaşsınlar. Amin. Çünkü, bundan çok uzun yıllar önce, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan da önce, Lut kavmi vardı. Orada erkekler ve kadınlar, Afedersiniz aynı şekilde kadınlar kendi aralarında sokaklarda, erkekler kendi aralarında sokaklarda o kötü işleri yapıyorlardı. Zannetmeyin ki 2017'de bunlar olmaya başladı. Asr-ı saadet zamanında da bunlar az da olsa ama fuhuş devam etti. Etraftaki kabileler Müslümanlar değildi ama etrafta bunlar duyuldu. Hatta yasaklamalar çıktı ya. Madem şu işi yapıyorsunuz şu kapıyı kapatın diye. Yeni çıkmış değil bunlar. İnsanın olduğu yerde hatalar günahlar olur. Lakin biz şunu düşüneceğiz. Çok rahat hareket etmeyeceğiz. Ama ne olacak ki? Oturup şurada çay içiyoruz. Ya ne olur yani? Şurada iki satır bir şey yazıyorum. Yani televizyon izlemekle ne olacak ki yani sanki gerçek değil ki televizyon gibi küçük göre göre Allah muhafaza bizim tabanımızda yer alan kötülükleri gıdıklamayacağız. Çünkü her birimizde zina etme potansiyeli var. Her birimizde adam öldürme potansiyeli var. Her birimizde haram işleme potansiyeli var. Her birimizde gıybet etme potansiyeli var. Peki biz bundan nasıl kurtuluruz? Çokça ilim okuyarak illa ilim meclislerine gitmenize lüzum yok. Eğer hanımsanız, vaktinizi düzenli olarak eser okumaya alıştırın. Erkekler için de geçerlidir. Eğer fitne olacağını düşünüyorsanız, dışarı çıkmanızdansa evinizde oturmanız ve eserleri, Okumakta fayda vardır. Elle ilgili olan büyük günahlardan bir tanesi adam öldürmektir Allah korusun. Elbette ki katil dediğimiz veya katliam diyoruz. Hep katil, k-a-t-l, latince değil mi? Katil, katili zanlısı mesela. Bir tanesi maktül, bir tanesi katil. Öldüren ve ölen. Bunlar zaten ilme ezelisinde Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bildiği şeyler. Nasıl ki yaprak eğer kımıldayacaksa, denizin dalgası şöyle sahile vuracaksa Allahu Teala'dan habersiz değildir. Yaprak bile kımıldamaz. O kumsalda bizi dinlendiren Ruhumuzu şöyle şenlendiren, sükunete erdiren, o dere kenarındaki o suyun sesi, yaprakların o güzel ahengi değil mi? Bunlardan nasıl haberi oluyorsa, kim katil oldu? Kim ona sebebiyet verecek? O adamın ölümüne biliyor Mevlamız Celle Celaluhu ve bundan bizi uzak tutuyor. Sinirlendiğimiz zaman, trafikte veya başka bir yerde, yanınızda mutlaka bir su bulundurun, kafanızdan aşağı bocalayın. Eğer imkanınız varsa yolda bir yerde değilseniz, çok fazla trafikte sıkıntı olduğu için bunu örnek verdim, hemen iş yerindesiniz gidin bir abdest alın, terliğiniz mutlaka bulunsun iş yerinde, bir torbanın içinde değil de böyle ağız açık olsun ki, ıslak olduğu zaman bu sefer kokar, kokma yapar, bir terliğiniz olsun, Arada abdest alıyorsunuz zaten namaz için. Onun dışında da gidin abdest alın. Oturuyorsanız kalkın. Ayaktaysanız oturun. Sabitseniz yürüyüşe çıkın. Yürüyorsanız sabit bir yere oturmaya çalışın ki adam öldürmek dediğimiz şey artık leblebi gibi böyle insanların tükettiği veya basit gördüğü şeylerden bir tanesi olmuştur. Allah korusun. Yine elimizle işlediğimiz büyük günahlardan değerli kardeşlerim bir tanesi malumunuz bildiğiniz hırsızlıktır. Evet hırsızlık da günümüzde artmıştır. Gasp, yaralama, şu, bu diye devam eder. Tabii ki hırsızlıkla ilgili cezalar biraz daha böyle caydırıcı olmadığı için maalesef onlarca kez yapılmaktadır. Büyük günahlardan ayaklarla ilgili olanı savaştasınız, komutanınızın yanına gitmediniz veya bir mevziyi tutmak yerine e, yürümediniz. Efendim savaş meydanından kaçmak için adım attınız. Bu her adımınıza savaş meydanından kaçmanı size büyük günah olarak katlanarak devam ediyor. Bütün vücudumuzla ilgili olanı Anne babamıza isyan etmek. Nedir o isyan? Oğlum içki iç veya kızım şu çarşafını başörtünü çıkar değil. Onların doğru düzgün istekleri varsa o isteklerine eğer imkanınız da varsa yerine getirmiyor olmak. Annenizi babanızı dövmek, sövmek, kalplerini incitmek gibi anlatılmaktadır. Değerli kardeşlerim. Bununla ilgili olarak. E bu büyük günahlar bu şekilde açıklandı. Zaten birçok eserde bunlar var. Ha derseniz ki İbrahim kardeşim bu anlattıklarının dışında vardır, vardır. Ben elimden geldiğince dikkatli bir şekilde bu mevzuları toparlamaya çalıştım. Birçok eserden istifade edilmiştir. Ama zaten program başında da söylemeye çalıştığım gibi en doğrusunu Mevlamız Celle Celaluhu bilir. Şimdi peki hatırlarsanız program başında bazı şeyler gizlenmiş demiştim ya. Gerçekten de öyledir. Mesela Allahu Teala hangi ibadete ne kadar çok sevap vereceğini söylememiştir. Hangi ismi şerifinin en çok zikredilmesi gerektiğini söylememiştir. Bazı Allah dostları da der ki büyük günahlardan da hangisine daha fazla azap edeceğini söylememiştir ki İnsanlar diğerlerinden de uzak kalsınlar diye. Yani belki bizim şu an küçük gördüğümüz boş zamanlarda boş işlerle bulunmak belki Allahu Teala'nın en sevmediği şeylerden bir tanesidir ama biz bilmiyoruz. Peki günahların affedilmesiyle ilgili neler var? Mevlamız Celle Celaluhu bize tevbe kapısını açmış. Ama o tevbe kapısının ne zaman kapanacağı belli değil. Evet, kıyamet kopmasından evveldir. Peki bizim kıyametimiz ne zamandır? Azrail aleyhisselam ne zaman gelecek ve bu emaneti teslim alacak ve Rabbisine götürecektir. Biz bunu bilmediğimiz için günahlardan hemen tevbe etmekte fayda vardır. Değerli kardeşlerim, burasını çok dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Benim en korktuğum yerlerden bir tanesine geldim. Siz değerli dinleyenlerimi de inşallah sakındırmak istiyorum. Kardeşlerim, İslam bir bina olarak düşünüldüğü zaman beş tane temel farzımızın olduğunu biliyoruz. Neydi onlar? Hatırlayalım, kelime-i getiriyoruz değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. kelime tevhid getiriyoruz vesaire. Şimdi sonra namaz değil mi? İslam'ın şartları böyle çocukluğumuzdan beri değil mi? Namaz diyoruz. Sonra zekat diyoruz eğer nisaba mal yüksek. Nisap oranı varsa bizim için düşüyorsa. Sonra oruç bakın Ramazan-ı Şerif geliyor. Sonra yine zenginseniz maddi durumunuz yerindeyse imkanınız varsa veya hac, ne dedik kelime-i efendim namaz zekat haç oruç dedik şimdi kardeşlerim İslam'ın şartı bir Müslümanın yapması gereken ben İslam'ın içindeyim sorumluluğumu da yapıyorum demesi için bu beşini yerine getirmesi lazım. İkisi zenginlikle. Üzerine düşüyor mu düşmüyor mu? Yani zekat, haç. Hadi diyelim oruç, hastaydın, fidye verdin yine onu bir şekilde yapıyorsun ama kelime-i şahadet ve namaz mutlaka gerekiyor. Çünkü onun ikisinin hiçbir şekilde nesi yok? Bahanesi yok. Kişi felçli de olsa göz ucuyla namaz kılmak zorunda. Şimdi kardeşim Allah muhafaza Büyük günahlar İki kısım ve maalesef bunları da tehlikeye atabiliyor. Şimdi büyük günahlardan sakınırsak o beş tane madde oruç tuttunuz günahlarınızın küçük günahların silinmesine vesile oldu. Hacca gittiniz inşallah peki zekat verdiniz temizlik namaz başlı başına temizlik. Lakin İslam binasının temelini oluşturan dediğimiz o. İslam'ın beş şartını yerine getiren kişinin küçük günahları affediliyor ve bu kulun işlediği nafile ibadetlere sevap veriliyor. Ama buraya dikkat! e bu kişi günah işliyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Namaz dışında dört tane farz var mesela. Beş vakit namazın kılınmasına bağlı bunlar. Ancak Beş vakit namaz kıldığınız zaman bunlar geçerli oluyor. Namaz kılmadan hacca gitmenin, namaz kılmadan zekat vermenin, namaz kılmadan kelime-i şehadetin yarım kaldığı bilinmektedir. Ancak namazımızı dosdoğru kılabiliyorsak bunlar. Peki birini terk etmek nedir? Dördünü terk etmek gibidir buyruluyor. Allah muhafaza. E ben oruç tutuyorum ama namaz kılmıyorum. E, tam tersine namazımı kılıyorum. Oruç bana şey geliyor ya. Çok zor geliyor falan. Veya hac için gerekli paran var ama dükkanı bırakamıyorum bir türlü. Bırakacağım birisi var mı? Var. Evet. Peki niye gitmiyorsun? E, yani gideriz bakalım ya falan. İşte kardeşim bir tanesini eğer Allah muhafaza yerine getirmezsek diğerlerini de terk etmiş gibi olduğumuz bir durumdayız. Çünkü İslam'ın binası beş tane kazık üzerine oturtturulmuş diyor bir başka eserdi. Güzel bir örnek beş tane kazık üzerine dengi unsuru ama bunların bir tanesi gittiği zaman sıkılıyoruz, yıkılıyoruz. Büyük günahlara daldığımızda bu beş farzın dışında işlemiş olduğumuz hayırlı amellerimiz buraya dikkat, boşa gidiyor. Allah korusun. Ah kardeşim bak büyük günahlar eğer devam edersek o beş tane farzı işledik diyelim bunların amelleri boşa çıkıyor. Bu beş farz yerine getirildiğinde büyük günahlar dışında küçük günahlar siliniyor ama büyük günahlar olduğu gibi kalıyorlar. Ve büyük günah işleyen kişinin kıyamet günü beş temel farzdan ki onları zaten hani düzgün yerine getirebildiyse bir onlar kalıyor. İşlediği büyük günahlar nafile bütün ibadetlerin sevabını siliyor süpürüyor. Allah muhafaza, alimlerimiz şöyle bir tespitte bulunmuşlar, çok tehlikeli bir durum. Bu durumdaki kişiler diyorlar, cehenneme gidebilir, ondan korkulur. Nefsini zulmeden Allah'ın müminleri şu ayetlerle sakındırdığı duruma düşen kimselerdir diyor nerede geçiyor hemen bakalım Muhammed suresi 33. ayette mevlamız şöyle buyuruyor Ey iman edenler Allah'a itaat edin peygambere itaat edin işlerinizi boşa çıkarmayın ve devam edecek Bakara suresi 81 Hayır kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar. buyuruyor. Maazallah. Kardeşlerim büyük günahların insanın iyiliklerini çepeçevre kuşatması ve onları yok etmesi. Allah korusun. Bu ne demek? Şimdi her birimizin noksanları var mı? Var değil mi? O beş farz dedik ya. Ama büyük günahlardan uzak durmaya çalışırsak, tevbe ettik, Allah'ın izniyle günahımızın affedildiğini ümit edebiliriz korkuyla beraber. Çünkü farzları yaptığımız için oruçlarımızı tuttuk, namazlarımızı kıldık inşallah. İşte hacca gitmemiz gerekiyorsa imkan bulduk gittik diyelim. Zaten inancımız tevhid inancı bidatten uzak durduk büyük günah işlememeye çalıştık tamam bir ümidimiz var ama eğer zaten namazımız yok e zaten haramların içindeyiz o saydığımız ilk dakikalarda sizlerle paylaştığım dilimizden cinsel organdan elimizden gelen o veya kalbimizden gelen büyük günahları işledik diğerleri de yarımsa işte o zaman kötü Allah muhafaza Nafile ibadet diyoruz ya, nafile ibadetler sıfırlanıyor. Allah muhafaza bir gıybet arkadaşlar, ah kardeşlerim, ah kardeşlerim. Nafile kılınan on senelik bir ibadet diyor, peşi sıra devam eden on sıra ibadet, on sene, nafile gece kalktınız, namaz kıldınız, bir gıybetle sıfırlanabilir. Bir kişinin gıybetini ettiniz Allah muhafaza düşünebiliyor musunuz? Gece kalk 2'de millet uyurken abdestini al sabah namazına üç saatim var. Gecenin üçte birinde şu kadar tesbihini çektin neler yaptın ama Allahu Teala kul hakkına o kadar çok riayet ediyor ki o kadar çok sakındırıyor ki sıralı ibadetlerini yaptın. Farzlar denmiyor, nafileler bakın. O kadar virtler çektiniz, elinize tespihatınızı aldınız ama akrabanızın hakkında konuştuğunuz silindi. Hiç bilmediğiniz kişi hakkında vay öyle mi yapmış dediniz silindi. Bir aileyi konuştunuz, tek bir insan değildi. Ahmet, Mehmet, Ayşe demediniz, şu aile şöyledir dediniz, gıybet ettiniz silindi. Bu kadar kritik bir durum kardeşlerim günahlar. Allahu Teala muhafaza buyursun. Allah Allah Allah. Bir de arada kalmak var değerli kardeşlerim. Eğer yaptığımız ki bu herkes için geçerlidir iyilikler kötülüklere eşitse. Bakın namaz kıldık, oruç tuttuk ama günahlarda işledik, gıybet ettik. Birbirine dengeli gitti. Deniyor ki bu kimseler mahşer yerinde hesap vermek için bekleyip dururlar. Hani derler ya arafta kaldım, arada kaldım, gideceğim yeri bilemiyorum. Nasıl bir korkuntu, nasıl bir sarsıntı. Ben cehenneme mi gireceğim, cennete mi gideceğim diye. Asılı bir şekilde. Allah dostlarından bir tanesi rüyasında bunu görüyor. Anlatıyor o da üstadına. Üstadım diyor ben şöyle şöyle gördüm. Ne gördün? Bir kardeşim diyor cehennem fokur fokur kaynıyor. İncecik bir dal üzerinde düştü düşecek ayakları neredeyse cehennemin sıcaklığına o çukura cehennemin olduğu yere girmek üzere düşse direkt cehenneme gidecek küçücük bir dal parçasında. Sen Araf'takilerden birini görmüşsün diyor. O nasıl bir korkudur Rabbim yaşatmasın. Allah Allah bu anlattıklarımız namazını kılan içkiden uzak duran orucunu tutan kişilerdi eğer Allah korusun namaz yoksa oruç gevşek gevşekse hem de büyük günahlar işlenmişse bu kişi helak olmuştur o kötülükleri yanında iyilikleri hafif gelen müminlerden işlediği günahlarla haddi aşan kişi o da cehennemlik olmayı hak etmiştir. Ama şunu unutmamak lazımdır ki hiç kolay değildir. Bir saat cehennemde durulacak değildir. On gün durulacak değildir. Binlerce sene duran Müslümanlar olacaktır. Eserlerde yedi bin seneden bahsedilir. Kimileri ebediyen cehennemde kalacaklardır ama iman eden tembelliğinden, gevşekliğinden, cehaletinden dolayı o kadar onu uyaranlardan yüz çevirdiğinden dolayı kardeşim yapma etme diyenlere aldırış etmediğinden dolayı cehenneme girse de kalbinde küçük bir iman olan yani Allah'ım ben sana inanıyorum tembellik, gevşeklikten dolayı ben şöyle yapıyorum diyorsa, o da çıkacaktır. Lakin bunca eziyete, şurada küçücük bir elimizi sıcak bir bardağa değdiremezken, beynimizin fokurdamasına, bütün organlarımızın demir topuzlarla vurulmasına, pis kokular içerisinde, İnsanların irinlerini içmeye ne lüzum var? Dünyada gıybetini yaptığımız insanların orada etleri, orada bütün irinleri, kemiklerinin içindeki bütün sular bize içirilecek. Ne gerek vardır bir insanı gıybetine etmeye, başkasının hanımını, başkasının kocasını, senin komşunu elin adamını elin kadınının konuşmanın gereği nedir? İşte cehennemden en son çıkacak tabaka arasında yer alanlar bunlardır. Diğerleri hiçbir şekilde olmayacak, çıkmayacak. Allahu Teala'nın huzurunda bu kullar getirilecek. O namaz kılmayan Allah korusun oruç tutmayanlar ama Allah'a inananlar onun dağlar büyüklüğünde iyi amelleri olacak belki hayır yaptılar iyilik yaptılar eğer hesaptan selametle geçse belki cennetlik olacaktı ancak o kadar kul hakkı o kadar gıybet ettiği kişinin hakkı o kadar hırsızlık yaptığı kişinin hakkı var ki Bunlar arasında namusuna sövdüğü kişiler var. Dedikodusunu ettiği en sevmediği komşusu var. Akrabası var. Dertleşme adı altında gıybetini edip durduğu insanların hakları var. Ahirette dünyada hiç görmek istemediği kişiler orada onun karşısında olacak. Dövdüğü adamlar var. Malını yediği insanlar var. Bu kişilerin haklarına karşılık kendisinin o zaten az olan iyilikleri verilecek. Nihayetinde iyiliklerinden bir şey kalmayacak. Dünyada gıybetini ettiğin komşun Ayşe gelecek, sevabından yedi tanesini alacak. Hiç bilmediğin ama gıybetini etmekten onur duyduğun, dertleştiğin insanla beraber o sevaplarından altı tanesini Ahmet alacak üç tanesini iş yerindeki şu alacak herkes bütün hakkını lime lime senden aldıktan sonra Allah korusun hiçbir şey kalmayacak melekler gelecekler Allah'ım ya Rabbi. melekler gelecekler ya Rabbi şu kulunun bütün iyilikleri bitti bu nasıl bir iflastır aman allahım bu nasıl bir iflas ya rabbi bu kulunun şu kadının şu adamın iyilikleri bitti ama o kadar çok daha hak talep eden var ki o kadar çok gıybet iftirayla hırsızlıkla devam etmiş ki hayatına ya rabbi bitmedi daha bir sürü alacaklısı var. Ne yapacağız diyorlar Allahu Teala'ya. Meleklere ne buyuruyor Mevlamız? Hak sahiplerinin günahlarını alın. Bunun günahları üzerine ekleyin ve onu cehenneme atın. Allah Allah. Ve kardeşlerim Tevhid ehlinden Allahu Teala'nın eşi ve benzeri olmadığını inanan Allah birdir celle Celaluhu başka ilah mabut yoktur diyen kişi yedi bin sene kalacak cehennemde rivayetler farklı Allah korusun ne demektir? Yani cehennemden en son çıkan kişi aynı zamanda cennete de o kevser havuzundan vesaire sonra ilk girecek kişi değil mi? Yani son girecek kişi özür diliyorum. Cehennemden son çıkan cennete şeye giriyor. Peki birçok dereceden de mahrum kalınacak. Bunca tehlikeye dünyada göğüslemek varken... Tehlike gibi gördüğümüz, sıkıldığımız, bunaldığımız, eksiklerimizi gördüğümüz dünyaya İbrahim abi, biz niye bu kadar fazla şey yaptık, rabet ettik? İbrahim abi, İbrahim abinin kendisi adam olsa, anladın mı kardeşim? Hani kelin merhamo olsa başına sürer diyorsun ya. Sen İbrahim abi boş ver. Ama dediğini dinle. Bu aklıkıt kendine de aynısını diyor. Neden peki bu dünyaya dalıyoruz biliyor musunuz? Yanacağımızı Allah korusun, bu kadar tehlikeli şeyleri bildiğimiz halde küçük görüyoruz da ondan. Tamam mı kardeşim? Basit görüyoruz. Bunları hikaye olarak görüyoruz. Düzenli kitap okumuyoruz. Hayatımızda bir düzen yok. Düzenli sohbet dinlemiyoruz. Kur'an okumuyoruz. Gündelik bir ilkokul çocuğunun şu saatle şu saat arası matematik, kimya bilmem ne falan olduğu gibi artık akıllanıp hayatımıza bir nizam, intizam getirmeliyiz. Bugün siyer günüm. Şunu okuyacağım. Bu akşam fıkıh öğreneceğim. Şu eserden. Bugün Kur'an okuyacağım tefsirini de bir saat sonra bir çay arası vereceğim. Çoluğumla şu vakit ilgileneceğim çocuğumla, karımla, kocamla. Şu vakitte şunu yapacağım dersek biz kurtuluruz. Yoksa bu şekilde arkadaşlar dünya sevgisi Bizi alır götürür Allah korusun. Kimsenin kimseye faydasının olmadığı o günden hem kendimi hem sizleri çok seviyorum sizleri sakındırıyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu hayırlı bir son buyursun kurban olduğum. Bu büyük günahları konuşurken zulümden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir insanın en büyük zulmü kendisine yaptığı zulümdür. Yine büyük günahlar içerisinde insanları en çok felakete sürükleyenlerden bir tanesi de cehenneme girmeye sebep olan başkalarına yaptığı haksızlık sebebiyle işlemiş olduğu günahlar. İnsanların birçoğu eserlerde geçerler, okumuşsunuzdur. Başkalarının kendisine yaptıkları zulüm ve haksızlıklara karşılık ona verilen iyilikleriyle cennete girerler. Bu böyledir. Ne kadar hakkınızda dedikodu, iftira varsa o derecede cennete yakın hale gelirsiniz. İnsanlar ne kadar sizi kötülüyor, tabii sizin de kötü olmanız bu işi dengesini bozar. Eğer kötü bir insansanız, insanlar sizin kötülüğünüzü konuşuyorsa, İslam'a karşı bir isyanınız vardı veya İslam düşmanlığı yaptığınız insanlar sizi hayırla yad etmezler. Tam tersine konuşmaları gıybete girmez. Bu bir İslam düşmanıdır. Ama onun dışında haksız yere dedikodunuzu yaptılar, onların günahlarını aldığınız için... Şey, kendi günahlarınızı onlara verdiğiniz Hatta onların hayırlarını kendiniz aldığınız için Cennete girmeniz nasip olur Çünkü bunlar amel defterlerine yazılmış Sabit kalan iyiliklerdir Kendi yaptığı iyilikler bir takım hata ve günahlarla silinebilir Allah'ın izniyle ama Başkalarının yaptığı iyilikler kendi hatasıyla silinmez Ve onlar gelir alınır Değerli kardeşlerim bir kişinin bir Allah dostunun gıybetini yapmışlar. Sonra haber göndermişler. Ne olur hakkını helal etsin bana diye. Helallik isteyen o gruba ne demiş biliyor musunuz o Allah dostu? Hayır demiş helal etmiyorum hakkımı. Eyvah. Sonra devam etmiş. Çünkü benim amel defterimde ondan daha değerli bir iyilik yoktur ki ben onu defterimden nasıl silerim yani demek istemiş ki ben şimdi hakkımı helal et diyorsunuz hakkımı helal edersem ki bu Allahu Teala bana bu hakkı vermiş mi istersem helal edip istersem helal etmeme keyfiyetini vermiş mi karar mekanizmasını bana vermiş mi peki diyor ki ben belki kendim bu kadar garanti olan bir sevaba uğramayabilirim ama şimdi Allahu Teala'ya güveniyorum başkasının benim hakkımdaki gıybeti benim hakkımsa eğer ben bu hakkımı alırsam zaten elhamdülillah bir hayrın geldiğine emin olmuş olurum diyor. Yine bir Allah dostu ne demiş kardeşlerimizin diyor bizim aleyhimize işlediği günahlar vasıtasıyla kazandığımız iyilikler bizim kendi işlediğimiz iyiliklerden daha değerlidir. Amel defterimizi bunlarla süslemek istiyoruz. Ha bir taraftan bakıyorsunuz kişi bu gıybet sebebiyle evet bir taraf. Günahları artıyor, sevapları azalıyor, terazi değişiyor. Buna gerek var mı? Bir hadis-i şerifte Taberani'de geçiyor, Hatip'te, de, Deylemi'de, Cami-i Sayır'de geçer, Süyuti'de geçer, Heysemi'de vardır vesaire. Bunları yazıyorum ki, bu program kayıt halinde olduğu için, İbrahim abi ne anlatıyor? Bir hadis okudu, bir şey okudu ama nedir? Bunun, kayıtlı halde ispatı olsun diye okumaya ve yazmaya çalışıyorum bunları böyle. Değerli kardeşlerim, hadis-i şerifte şöyle buyruldu: Günah vardır, mağfiret edilir. Günah vardır, peşi bırakılmaz diyor. Aynen bu konuyla alakalı olarak. Kişinin kendi nefsine yaptığı zulümler var demiştik. Bu bağışlanabilir deniyor. Peşi bırakılmayan günahsa başkalarına yapılan zulümdür. Peki bunun çözümü var mıdır? Allahu Teala'nın izniyle vardır. Tevbe etmektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti her şeyden daha büyüktür. Örneğin, bir günah işlendi, hırsızlık yapıldı. Bu akrabanız da olur, sizin yeğeniniz de olabilir. Kendiniz olduğu kadar. Elbette ki o günahı işledi diye onu Dünyanın en değersiz, beş para etmez adamı gibi görmeye geliyüzüm yoktur. Ama onun kötü yaptığı amelini de takdir etmek İslam dininde yoktur. Yani bir kişi zina etti, olsun yapsın ya ne olur ki denmez. O zina eden kişi kişilik olarak hakarete uğratılmaz ama onun yaptığı yanlıştan dönmek için, dönmesi için her türlü çaba Mübahtır. Zaten dünyaya gönderiliş amacımız dinimizi yaşamaya çalışmak, insanları iyiliğe teşvik etmek, kötülükten sakındırmaktır. Bunu yapamıyorsak kendimize kul cool demeyelim. Herkes gıybetini yapsın, konuşun, tebrik ediyorum. İnsanlar hırsızlık yapsınlar, dükkan bassınlar, olsun olsun, afiyetle yiyin. İçki içiyorsun, oh! Yarasın. Bunu kimse beklememelidir. Ama tam tersine insanlara vay sen şöyle yaptın vay sen böyle yaptın la da bir yere varılmaz. Ama o kişi yaptığı şeyin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmelidir. Allahu Teala'nın rahmeti her şeyden geniştir. Tevbe kapısı da güneş batınca nasıl ki biz karanlıklara gark oluyoruz o tövbe kapısı güneş batıdan doğuncaya kadar açıktır ama can boğazdan ne zaman çıkar ölüm meleği Azrail aleyhisselam ne zaman görülür o zaman tövbenin imkanı yoktur zaten öyle olsaydı kişi ölmeden önce bir yarım saat bırakın yarım saati 3 dakika önce bir fırsat verilseydi Azrail aleyhisselamı görseydik ne kadar dinsiz, imansız şu, bu dediğimiz kardeşlerimiz de ya günahkar kardeşlerimiz de olsa, diğer kafirlerden yine başladık. E şimdi herkes ne yapar? Herkes aynı şekilde bir tevbe istiğfar getirir. Ama bildiğiniz gibi böyle bir durum söz konusu değil kardeşlerim. Ne buyruluyor? Azrail aleyhisselamla tanıştığınız ilk an. Gördüğünüz ilk an son an olacak ve ne bir kelime şahadet getirme imkanınız var. Ne de o anda tevbe edeyim, Allahu Teala'ya yaklaşayım. Şöyle bir e, ağlayayım hüngür hüngür, namaz kılayım, abdest alayım diye fırsat verilmeyecektir tabi o can çıkma noktasına gelindiğinde Azrail aleyhisselam görüldüğü andan itibaren tövbe kapısı kapanmış olur o kişi günahlarda ısrar ettiği halde ölür ölen kulun ruhunu rahmet melekleri mi yoksa Allah korusun azap melekleri mi yükseltecektir kul o anda ahireti görür dünyadan kesin olarak ayrılmak üzere olduğunu anlar. Ama artık o can köprücük kemiğine doğru getirilir. Köprücük kemiğinden sonra çıkış için Azrail aleyhisselamın hamlesini bekler. İşte o hamle geldiği anda bu olaylar dünya saatiyle bilemediğimiz bir vakitte olur. Kişiler Hastanede yoğun bakım odasındaki akrabalarını acı çekmediğini zannederler. Trafik kazasında birdenbire ölü verirler, acı çekmeden gitti denir. Veya kafasına silah dayadı, kafasına silah sıktı, bir saniye içinde öldü, hiçbir azap görmedi. Hiçbir imtihan, şu, bu bir korku emaresi yoktu denir. Ama bizim gördüğümüz bakış, bizim gördüğümüz o tablo, o kişi için vücut sistemi olarak belirti vermez. Çünkü artık azap veya o can çekimindeki o süreç başlamıştır. Kişi beyin kanaması geçirmiştir, kalp krizi geçirmiştir. Bir sebep vardır ama onun altında yatan sebep artık Azrail aleyhisselamın onun yanı başında olmasıdır, yardımcılarının canı köprücük kemiğine getirmesidir. Artık kul o anda anlar, tevbe etmek ister. Ben şuna şuna tevbe ediyorum ama kabul edilmez. Ve ruhu bütün bedenden çıkıp sadece iki göz ve kalp arasında kalır iki göz ve kalp arasında, şu boğazımızın nefes alıp verdiğimiz yerde, yutkunduğumuz yere yakın bir yerde rivayet edilir. Ölüm meleğinin görüldüğü an, işte o andır. Ve umudun kesildiği an diye de beklenir. Bu umutsuzluk anı da, güneşin battığı yerden doğması ve tevbe kapısının kapanmasıdır. İşte bir gün tevbe edeceğim, bir gün namaza başlayacağım, hırsızlık yapmayacağım, içki bırakacağım, gıybet etmeyeceğim, bir gün, bir gün dediğimiz an, o an gelmiştir ama tevbe fırsatı verilmemiştir. O güneşin battığı yerden doğacağı kıyametin kopacağı ana kadarki bekleyiş herkes için değildir. Eğer kişi o durumlarını görmeden önce imana gelmemiş ve tevbe etmemişse o anda bunları yapmasının bir faydası olmayacaktır. İşte o yüzden işte o yüzden düzenli bir hayata artık geçmemiz gerekiyor. İşte o yüzden artık boş işlerden, sosyal medya bağımlılığından, geyik muhabbetinden, o ona ne dedi, ne demediği bırakmak gerekmektedir. Çünkü kaç saniye sonra öleceğinin, öleceğinin garantisi yoktur. Değerli kardeşlerim bu kadar dehşet verici bir durumla karşı karşıyayız. Dehşet verici bir durum. Allah-u Teala'nın kulları hakkında uyguladığı yol ve sünnetlerden bazılarını size anlatmaya çalıştım. Ahirette bütün kulların hükmü allah Teala'nın iradesine kalmıştır. Eğer onları azap ederse bu onun yaptıklarının karşılığı olur o kulun. İşledikleri günahların pek çoğunu da dilerse affeder... Dilerse bütün günahlarını mağfiret eder. Çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Lakin burada Allahu Teala'nın bizi affeyleyeceğine kesin gözüyle bakmak şeytandandır ve yine büyük günahlardandır. Buna dikkat etmek lazımdır. Düşünebiliyor musunuz? On sene boyunca yaptığınız sıralı nafile ibadetin bir gıybetle silinebildiğini aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Değerli kardeşlerim, farzları güzelce yerine getirenler, işlediği bir günaha çokça pişman olup azabından korkan kullar vardır. En güzel bu haldir deniyor. Bazıları farzları kötü ve çok eksik yapar, ''Günahına karşı fazla üzülmez, pişmanlık duymaz, bu da en kötü haldir.'' diye anlatılıyor. Lakin insanlar hakkında öyle kendi kafamıza göre amyane tabirle tek bir hüküm vermek uygun değildir. Dilediği kimseye küçük günahlarından dolayı azap eder. Dilediğine göre davranır. Bütün bu anlattıklarımız... Rabbimiz Celle Celaluhu'nun iki kul için ezelde verdiği hükümdür ve onlar hakkındaki dilemesine bağlıdır. Namazımızı kılıyorsak eğer Allahu Teala ayırmasın, herkese nasip buyursun. Ben öyle bir namaz kılıyorum ki diye hava atamayız. Çünkü bu bize bir nimettir. Ben uykusuz kalıyorum, şu saat kitap okuyorum. Sen bunu yapamıyorsun demek o nimetin ifşa edilmesidir. Allahu Teala'ya şükürler olsun. Şunu yapabildim demektir önemli olan. Rabbimize şükürler olsun. Eksik bir şekilde layıkıyla yapamıyorum ama yapmaya çalışıyorum diyebilmektir. Namazını kılmayan kardeşlerine ...vesile olabilmektir. İçki içen kardeşlerine, ...kardeşim sen benim kardeşimsin, ...bu yaptığın haramdır, ...bu yoldan dön, ...bak gel şöyle yapalım diyebilmek, ...onu kötülükten sakındırabilmektir. Sen gıybet ediyorsun, ...tevbe ettin, ...kadınsın, erkeksin, ...gittin komşuna, Dedin ki böyle böyle yanlış anlama ama kalabalıktı onların yanında sana bir şey söylemek istemedim. Sen de Müslümansın ben de Müslümanım. Ey komşum ismi kimse tek başına yakaladınız. Vallahi ben de aynı hataları işliyordum bir karar aldım. Sakın beni yanlış anlama bu abinde olsa annende olsa bunu söyleyin. Hem tebliğ yapmış olursunuz hem de yanınızda bir daha kimse gıybet konuşmaz. Diyin ki komşum, annem, babam, ablam, iş yerindeki patronum arkadaşım. Ben bir karar aldım. Yeterince günahım var. Büyük günahlarım var. Senden rica ediyorum o gün kalabalıktı söyleyemedim vesaire ama ben artık tevbettim. ettim. Sen de mi hoca oldun? Evet hoca oldum. Bununla hoca olunuyorsa. Ama Allah korusun seni de sakındırıyorum ne olur? Benim yanımda kimsenin gıybetini yapma. E gıybet ne derse? Yalan mı konuşuyoruz derse? Zaten yalan konuşuyorsan iftira olur. Bir kişi hakkında yanında yokken onun rahatsız olacağı şekilde konuşuyorsun bu gıybettir. Gıybet etini gıybet kişinin gıybetini ettiğin kişinin etini yemek gibi ve nafilileri silip süpürüyor yapma de anan da olsa de baban da olsa de yapma de ya şu an burada yok o o aile o kadın o adam burada yok o adam o kadın burada olsa konuşabilir misin yanında I I. sus o zaman Değerli kardeşlerim, bazen iki kimse aynı suçu işler, değil mi? Ama ikisine de hükümler farklı uygulanabilir. Şimdi Allahü Teala sevdiği kulunu affeder, sevdiklerinin amelini kabul eder. Kabul amelden farklı bir şey. Bize düşen kabul değildir haşa. Biz amel. Bizim görevimiz amel etmek onu kabul edip etmemek Allahu Teala'ya aittir. Sevdiği kulun amelini kabul eder, dilediklerinin amelini reddeder. Buradaki kıstas namazdır. Bu affa uğranması için, affın ümit edilebilir olması için, yegane kıstas namaz olarak verilmiştir kardeşlerim. İlk önce şirk koşmamak, Allah-u Teala'nın eşi ve benzeri olmadığını inanmak kalben ve namazlarını kılmaktır. Bunlar bu ikisi ilk etapta olduktan sonra zaten diğerleri de gelecektir. Dünyadakilerin kendilerine ait adetleri, bir takım yaptığı şeyler vardır. Onlara bağlanarak. Nefsin kötü ahlak ve ahlaklanma konusunda insanlar farklı durumlardalar. Bazen gaflet olabiliyor, cahillik olabiliyor. Lakin bu sevilecek, takdir edilecek bir şey değildir. Peki kafirler nasıl hesaba çekilecek? Büyük günahlardan konuşmaya çalıştık. Büyük günahlardan bahsetmeye çalıştık. Efendim, peki... Bilmem kaç bin sene rivayet ediliyor. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Bilmem kaç bin sene sonra cehennemden çıkacak en son Müslüman dendi. Peki kafirlerin durumu nasıldır? Bazıları der ki kafirler öyle hesaba çekilecek ki onların yeri sonsuz cehennem. Bazı ayetler var biliyorsunuz. Onlardan iki tanesi zaten aynı sure celilede Kasas suresinde ki hüküm konularında tefsir okuyanlar bilirler. Kasas suresi çokça zikredilir. 62 ve 65. ayetlerin mealinde Mevlamız Celle Celaluhu şöyle anlatıyor, bu, bu konuyu yani kafirlerin şu durumunu. O gün Allah onları çağırarak, benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir? O gün Allah onları çağırarak, peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. Bununla ilgili olarak kafirler hangi konularda hesaba çekilecek? Çünkü onların zaten bir inançları yok. Allah'a karşı bir hatta düşmanlıkları olduğundan dolayı onlara namaz, neden kılmadıkları veyahut neden hırsızlık yaptıkları gibi şeyler mi? Yoksa Allah'a inanmama, şirke girme. Ve gönderilen o peygamberleri yalanlama konularında mı hesaba çekilecek? Bununla ilgili olarak bir iki farklı rivayet var. Bunlar zaten bizi şu an çok doyuracak, bizim için e, çok yakin bilgiler olmadığı için devam edelim. Mesela e, Kasas suresinin devamında Karun örneği verilir. Ne yaptı? Böbürlendi değil mi? Ben o kadar kazandım, ben o kadar şöyle ettim, ne kadar akıllıyım diye diye öyle bir kibirlendi ki helak oldu gitti. Her şeyi kendine mal etti. Allah Celle Celaluhu'nu aradan çıkardı. Saffat Suresi'nde de aktarıldığı gibi suçlular simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar buyuruluyor. Değerli kardeşlerim, Müslümanların ayrı azapları var. Allah muhafaza. Kafirlerin ayrı. Enes bin Malik radiyallahu diyor ki, onlar... La ilahe illallah sözünden dolayı hesaba çekileceklerdir. Yani bu sözü daha söylememiş. Kelime-i şehadet, kelime-i tevhidi Müslümanlar söylüyor değil mi? İşte hani arada söylemenin lezzeti de o. Arada kelime-i şehadet okuyun, arada tevbe edin. Namazın zaten beş vakit kılınıyor olması çok güzeldir. Çünkü son namazımız örneğin ne zaman vefat edeceğiz bir ikindi namazında akşam okunmadı ama ikindi namazını kıldık zaten bir tevbe istiğfar bir şeyler var namazın içinde de dua ettik o yüzden derler ya son namazınmış gibi kılmaya çalış namazını diye o yüzden sistemli çalışalım her gün bir şeyler okuyalım az da olsa sürekli olsa daha iyi olur dedikleri budur Değerli kardeşlerim bazı fikir sahipleri derler ki kafirler zaten iman etmedikleri için onlar amellerinden dolayı hesaba çekilmezler. Çünkü hesaba çekilenle çeken arasındaki amele hesap soruluyor. Kimin iyilikleri varsa onun hayır tarafı ağır basıyor ya da işte kötülükleri dengede oluyor hiçbir hayrı olmayan kimsenin hesaba çekilecek, teraziye konacak zaten bir şeyi yoktur. Cennetlik ve cehennemlik olan bütün insanlar, kıyamet günü altı tabakada. Ve bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığımız, büyük günahlar, bunlara sebebiyettir. Üçü, Cennette üçü de Allah korusun cehennemde olan tabaka. Birinci tabaka cennettekiler cennete hesapsız olarak girenler. Bunlar hayırda öne geçen, Allah'a yakın olan kimselerdir. İkinci tabaka kolay bir hesabın ardından, cennete girecek olan kişilerdir. Bunlar da müminlerin seçkinleri, ve salih olanlarıdır. Üçüncü tabaka, uzun ve zorlu bir hesaba çekilmenin ardından, cennete girecek olanlar. Bunlar, Amel defterleri sağ tarafından verilen, müminlerin genelini oluşturan kimseler, bu üçüncüsü. Uzun, zorlu bir hesap bizi bekliyor kardeşlerim. Kolay, lokma yok. Amel defteri sağdan mı verilecek, onun da bir garantisi yok. Allah korusun. Ya diğeri nedir peki? Cehennemlik olanlar da üç tabaka. Birinci tabaka az önce sizlerle paylaştığımız sorguya ve hesaba çekilmeden doğruca cehenneme girecek onlar. Puta tapanlar, e, cehennem ehli diye bilinenler veya yecüc, mecüc olarak bilinen iki sınıf. Hani kıyamet zamanlarında vuku bulması gereken hadiseler. İkinci tabakada uzun ve zorlu bir hesap sürecinden sonra cehenneme girecek olanlar vardır. Allah korusun işte bugün sizlerle paylaşmaya çalıştığım büyük günah işleyenler ve münafıklar. Yine uzun yine zorlu bir hesap süreci diğer üçüncü tabakada cennette o uzun, yorucu insanı bunaltan bir hesaptan sonra bir cennet beraatı var ama Allah korusun hem burada uzun ve zorlu bir hesap var ve cehennem var üçüncü tabakada şöyle anlatılır amellerden dolayı hesaba çekilmeyen sadece durdurulup soru sorulacak olanlar nedir o iman etmeyenlerdir. Kendilerine peygamber gönderilmiş, o peygamberlere iman etmemişlerdir. Bütün ümmetler, önceki ümmetler. Cenab-ı Hak bunlar hakkında buyuruyor ki, Araf suresi, Eğer kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşhur bir hadisi var. Allah korusun, yargılanmaktan bahsediyoruz, hesaba çekilmekten bahsediyoruz. Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu. Kim inceden inceye hesaba çekilirse azabı uğrar buyuruyor. Kim inceden inceye hesaba çekilirse soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, Allahu Teala sonra kolay bir hesapla hesaba çekilir buyurmuyor mu? İnşikak suresinde de böyle buyurulmuş. Ne dedi biliyor musunuz? Ne buyurdu? Bu senin dediğin ilahi huzura arz edilmedir. Yoksa kim inceden ince hesaba çekilirse mutlaka azaba uğrar. Yani demek isteniyor ki amellerin tartılmak üzere insanların o mizan denilen yere yahut amellerin sahiplerine arz olunması o kolay hesaba çekmek ama inceden inceye hesaba çekilen kişi azap görür. Kafirler tevhid konusunda. Niçin inanmadıkları için zaten ebedi cehennemde var. Hesaplar tasdaman görünüyor ama önemli olan burada Müslümanların bu kadar sıkıntılı durumlara girmeden önce aklımızı başımıza devşirmiş olmamızdır. En küçük bir yaptığımız iyiliğin karşılığını göreceğiz. Yaptığımız kötülükler de kayıt edilmekte. Mevlamız Celle Celaluhu'ndan niyazımız odur ki Bizleri afı veylesin. Kardeşlerim, çok zor, dolambaçlı yollarımız var. Bizleri bekleyen, hemen, ne kadar vaktimizin kaldığını bilmediğimiz, ama her saniye yaklaştığımız, bize yaklaştırılan ölüm anı var. ve saat işliyor. Dünya sevgisi çokça üzerimde olmasın. Şumar mıyım? Zina etmeyeyim. Dedikodu yapmayım. Eşyaya bu kadar kafayı takmayayım. Arabam niye yok? Burnumdaki sivilce niye geçmiyor? Saçım dökülüyor. Evim perdesi şu renk olmuş bilmem ne. Bunlar çok fazla sizi uğraştırıyorsa kendinizde şu eksiği görünüz programsız bir hayat ne kadar okumak ne kadar sohbetleri dinlemek ne kadar hayırlı insanlarla konuşmak sizi Allah'tan sakındıracak insanlarla konuşmak hatalarınızı düzeltmeye vesile olacak insanlarla oturup kalkmak komşuluk etmek Yazışmak, dertleşmek sizi bunlardan korur. Ama çalıştığınız iş yeri etrafınızda yazıştığınız, görüştüğünüz insanlar, komşunuz sizi zinaya, hırsızlığa, daha fazla günah işlemeye, gıybet etmeye, boş işlere davet ediyorsa ölümü düşünmeniz, ya bundan nasıl ibret alabilirim ki demeniz boşunadır. Gelin, hep beraber, vaktimizin de artık kalmadığını bilelim, ömür sermayesinin hızlıca tükendiğini bilelim. İçimizde bir, Allah düşmanı olan Celle Celaluhu, nefis olduğunu bilelim, şeytanın dostu olduğunu bilelim, bir türlü iman etmeyen, bir türlü gözünü dolduramadığımız doyuramadığımız nefsimizin gerçeğini bilelim her an cehenneme Allah korusun düşebilirim korkusuyla hal ve hareketlerimizi tanzim etmek için Allah rızası için ne olur hal ve hareketlerimizi gözden geçirelim yüzlerce insan bir günde vefat ediyor aklımızın hayalimizin hiç gelmeyeceği o ölüm bizi bekliyor kardeşlerim büyük günahlardan korunmamız ümidiyle Mevlamız Celle Celaluhu insi ve cinni şeytanların şerinden cümlenizi ve cümlemizi muhafaza buyursun çoluğumuzu çocuğumuzu eşlerimizi anne babamızı hayırlar versin Vefat edenlere rahmetler versin. Biz ve bizim gibi vefat edecek oğullarımıza, kızlarımıza, eşlerimize, bize de, büyüklerimize de imanla çene kapamayı nasip buyursun. Büyük günahları, kendisinin de bildiği birçok günah vardır. Günahlardan uzak olmayı nasip buyursun. Adım atmayı nasip buyursun. Ya Rabbi, şu hatayı yapıyordum, senin rızan için, Senden korktuğum için bunu yapmıyorum diyecek samimi bir inanış versin. Dünya sevgisini aşırı bağlılığı bizden alsın. Ölümü bize kolay eylesin. Geldik programımızın sonuna. Büyük günahlarda bugün sizlerle muhabbetimiz, hasbihalimiz sürçülisan ettik affola, haklarınızı helal ediniz oldu mu? Biri kaç mevzuyu örneklerle paylaşmaya çalıştık, birbirimize dua edelim inşallah. Yarın aynı saatte, saatler 12'yi gösterdiğinde, inşallah sizlerle beraber, yeni bir konuda inşallah beraber oluruz. Programımızın tekrarını takip etmek isteyen kardeşlerimiz, ses kayıtlarını programımızın YouTube'a girdiklerinde, Halil İbrahim sofrası, Lale Gül FM yazsınlar, ilk çıkan sayfadan edinebilirler. İnşallah hayırlara vesile olmuştur programımız. Sizleri en emin olana emanet ediyorum efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.